Sago acıyla yoğrulur, kendi yağımda kavrulur Mutluluğum yavrudur, param ek olduğum doğrudur Dilim damağımı kurutur, çölde yağmur kurudur Sessizliğim konuşur, ben dünyayla boşur. Herkes bir gün soğuyacak bu fani gidici hayattan Bütün bedenler soğuyacaktır elbet yavaştan Kıyamet toplantısını öylece karamirler telaştan Ne ev ne pul ne çul ne bir kul geride kalacak dünyadan Olması gereken şeylerin adına iyilik yapmak koymuşlar Baksana dedelerimiz Yolmuşlar, ya komşular, yedi yüzleri prenses ölmüş uçurumdan bir bir atlamışlar Porselen bir toputta sağma soluma çarparın. Ben de rüya çok sende tabir boldur aslında. Sago aynı şarkıyı söyleyelim. Dokuz sene olmuş. Vakit kendini öldürürken sevdiklerim yok olmuş. Her gün bir adım daha fark atmaktayım bu dünyaya. Uzaktan tanıdık oluyorum, yakınlaştım bu yabancıya. Eski mumun kokusu kalır fitil üser aydınla. Dilsizlerle rap yapan bir kör sago sayfalarda. Hatiram olsun sana şarkım, la pa la kar manzaralarımı beyazlara boyayın Ben bugün ölebilirim, şu an ölebilirim. Babamın yeni kapılar kilitlenir ve bende de anahtarlar eksik. Mirasım hakedene kalsın moda değil bu rap. Her gün yeniden doğduğum için kendimi tekrar etmem zor. Her gün eridiğim için kendimi buz küpü yapmam zor. Tedavi için yeni bir ilaç gerekli doktor. Olmak için tüm savaşları iyi şamla. Tanışıklığım kertenkelim salı bir parçamı yolda bırakmıştım vardır içmeden de bir köşeye sızmıştım en kötü zamanlarımda arkadaşım yalnızlığım vardır ayaklarımı kullanmayıp kollarımla kaçmıştım iftira izdihamında kendimi dört bir tarafa dağıtmıştım bir kenarda düçüretim diğer yanda alışmıştım zererlermişler üfleş hayatla kaplı karanlığım ben Nazım'ım hatıram olsun sana şarkım lapa lapa kar yasın manzaralarımı beyazlara boyayın ben.